Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Arkadaşlar bir insanın meşhurluğunu veya yaşadığı toplumdaki değerini sabitleştiren şey onun zamanındaki ihtiyaca uyumlu bir kişiliği olup olmamasına bağlıdır piyasada çok patates ihtiyacı olan bir zamanda ambarlarında patates bulunan çiftçi meşhur olur soğan ihtiyacı olduğu zamanda da ambarında soğan olan meşhur olur ters giderse çiftçi elindeki mala rağmen fakir kalır ya da ticaretinde başarısız olur. İnsanlar için de bu böyledir. Bir göz ağrısından şikayet edilen bir ortamda kulak burun boğazcının prim yapması, meşhur olması söz konusu değildir. Terste de böyle. Birisinin bademcik ameliyatı olacaksa göz doktoruna gitmesi ya da göz doktorunun orada bulunması işe yaramaz. Bir anlam ifade etmez. İhtiyaçla ihtiyacı karşılayacak arasındaki uyum veya dengelenme insanların da değerini ortaya çıkarmaktadır şirkin hakim olduğu putperestliğin yoğun olduğu bir zamanda namaz kılandan çok tevhidi ayağa kaldıran insan önemlidir. Ticaretin rayı dışında bir yolda yürüdüğü bir zamanda ticaret ahlakını öne çıkaracak kişiler sıyrılırlar. Peygamberlerin aleyhisselam hayat kıssalarını ve onların derlemelerini Kur'an-ı Kerim'den incelediğimizde Lut aleyhisselamla ilgili süreçte putlara tapınmak gibi konulardan çok ahlakın gündeme çıktığını görüyoruz. Ama İbrahim aleyhisselam döneminde şahısların putlaştırılmasına sistemlerin kendilerini ilah göstermelerine karşı tevhidin Allah'ın azametinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Yani Ağustos ayında güneşin insanları kavurduğu bir zamanda, sıcak bir zamanda, kışlık palto satılmaz. Yağmursuz bir akşam vaktinde çemsiye elinde dolaşırsan ucuz bir tane alana üç tane hediye ediyorum desen de insanlar onu alıp nasıl götürecekler üç şemsiye dört şemsiyeyle otobüse nasıl binecek yağmurlu bir havada da beş tane şemsiyeyi uzatırsan bir caddenin kenarında onlar kapış kapış gider mevsiminde ve yerinde bir ihtiyaç karşılayan ihtiyaç karşılanmış olur bugün son yüzyılda adı çok konuşulan bir şairden müslüman kimlikten söz edeceğiz. Necip Fazıl Kısa Görek'ten söz edeceğiz. Rahmetullahi aleyh ve gaferallahu leh. Necip Fazıl Kısa Görek şu girişgah yaptığım, girizgah yaptığım mantıktan dolayı meşhurdur. Meşhur olmayı hak edecek bir şey olduğundan değil. Fuzuli'nin zamanında yaşasaydı Necip Fazıl diye biri herhalde bulunmazdı. Kimse onu e, tarihe geçecek bir adam olarak da anmazdı. Ama biraz sonra arz edeceğim iki ihtiyacın ayyuka çıktığı bir zamanda Eceb Fazıl kısa Kısakürek o iki ihtiyacı yüzde yüz dolduran bir kimlikle ortaya çıkınca bugün rahmetle andığımız Allah'tan kendisine mafiret dilediğimiz bir isim olarak ortaya çıktı. Necip Fazıl'ın edebi kimliğini, şiir yönünü tahlil etme kapasitesine sahip değilim. Böyle bir ihtiyaçta hissetmiyorum zaten. Ama bugün biz Müslümanlar olarak işi vaktinden çok olan bir Müslümanın üzerinden kendimize bir ders çıkaralım istiyorum. Biz de yarın bu Necip Fazıl veya benzerlerinin üzerinden yani ihtiyaç neyse o ihtiyacı karşılayan Müslüman olmamıza vesile olsun katkısı olsun diye Necip Fazıl'ın kimliği üzerinde inşallah durmaya çalışacağız arkadaşlar Necip Fazıl yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda doğmuş birisidir. Bir sene, iki senesi, yani 23 ile 25 arasında çok fark yok. Cumhuriyetin başından 1983 yılına kadar yaşamış bir Müslüman. Sonradan da İslami kimliği ortaya çıkmış birisi özellikle. Necip Fazıl Kısa Kürek hakkında dediğim gibi edebiyatı ve şairlik yönünü gündeme getiremeyeceğim hem ona vaktimiz yok hem de ihtiyaç hissetmiyorum ama benim yüreğimdeki Necip Fazıl'ı yüreğime sokan değeri konuşmak istiyorum kardeşler Osmanlı'nın elinde hilafet çöktükten sonra veya çökertildikten sonra Müslümanlar çok belirgin iki sıkıntıyla karşılaştılar birincisi jandarma dipçiğiyle karşılaştılar başlarında jandarma dipçiği <gülüyor> bu dipçik 900'lü yılların başında Yunan dipçiği Fransız dipçiği onlar denize döküldükten sonra çarşaflı kadınların Trabzon'da çarşafları jandarma eliyle çekilip sıyrılarak sırtlarından alındı sırf başında sarık bulunduğu için iskiripli atıflar ve benzeri binlerce binlerce mümin sarık sardıkları için ve sarıkları ulemadan olabilecekleri hissiyatı uyandırdığı için dar ağacına gönderildi İnsanlar nefeslerini bile neredeyse zabıtla alıp verecek hale geldiler kaç nefes aldın bugün şu kadar zapt et jendarmaya bildir bu mantık böyle değil tabii. ama mantık bu fakat ahırında kaç inek olduğu sayıldı insanların İnek başı vergi alındı koyun başı vergi alındı hatta evinde 3 tane bakraç bulunanın bir tanesi alındı gasp edildi nereye götürüldü getirildi ayrı bir şey böyle bir Dönem yaşadığı Müslümanlar Yani korkunç Bir baskı var Binlerce alim Ya öldürüldü Ya hicrete zorlandı Ya da susturuldu Ümmetin önünde önder yok Dipçikten herkes korkuyor İnsanlar Emin Saraç hocamdan Bizzat Babasının yaptığı şeyi dinliyorum Evlerine pencerelerine tahtalar çaktılar. Gece kalkıp teheccüd kıldıkları, gece gaz lambasında Kur'an okudukları görülüp de ihbar edilmesin diye. Hafif perde aralıklanır da görülür diye. Yani gece gündüz uyudular. Gece kalkıp çocuklarına Kur'an öğrettiler. Bunun canlı şahidi Fatih Emin Saraç Hoca Efendidir. Allah bereket versin gündüzü geceleştirmek geceyi gündüzleştirmek zorunda kal. korkunç bir baskı bir bu ikincisi medeniyet yazmış bir milletin çocukları bir gece sarı yerdeki bir e, kararla bir gecede kapkara cahil haline getirildi bir millet bir gecede nasıl cahil edilir onun okuyabildiği alfabeyi e, kaldırırsan tedavüldeki paranın üzerinde de o alfabeden harfler olmayan, rakamlar olmayan başka bir para basarsan, vergi dairelerinde, trafik levhalarında, insanların reklam olarak gördükleri yerlerde dün bir sağdan başlayan bir alfabe görürken adam, sabahleyin kalktığında alfabenin soldan başladığını görürse, bir gecede, bir milleti zifiri bir karanlığa, cahilliğe itmiş olursun. Müslümanlar <gülüyor> bu topraklarda 1940'lardan itibaren iki ağır tehdit altında yaşadılar. Birincisi dipçik hiç eksik olmadı. Dipçik ezana bile müdahale etti. Kur'an hurufatına müdahale etti. İnsanların Çocuklarına Nasıl isim vereceklerine dair geldi Nüfus dairesine soyadı kanunu çıkmış Soyadı kanunuyla nüfus dairesine Soyadı almak için gidemeyiz Senin soyadın altı ok, altı ok Altı ok İktidar partisinin sembolü Yüzlerce binlerce ailenin soyadı altı oktur İnsanlar ellerinde altı ok dolaşıyordu dedeleri Onun için soyadlarını altı ok yapmadılar herhalde nüfus memuru bakıyor ki hafif sen böyle e, elin mesela imzada atamıyorsun parmak basıyorsun senin soyadın altı ok. abi biz Mehmetoğullarız altı oksun işte tamam peki abi soyadsız kalmaktan iyi düşündü insanlar bu yani büyük bir medeniyetin onlarca ırkı etnik ırkı e, tahakküm etmiş idare etmiş e, sevki idare etmiş bir milletin üzerine Soyadını bile kendisi belirleyemeyecek kadar e, ciddi bir baskı kuruldu. Bu baskıyı insanlar nefeslerinde hissettiler. Nikahlarının bile eli sünnet standartlarında olduğunu bilinmesini istemedikleri için düğünlerini bile yapamadan evlendi insanlar. Böyle günler geçirildi. Dolayısıyla <gülüyor> az çok sesi çıkacak yüreği olanlar bile. Ses çıkaramadılar Sessizlik sesi gösterdi insanlar Sessizliğe gömüldü herkes Bir afetten sonra Herkesin Nefessiz kalıp Böyle işte son saniyelerini Geçirir gibi bir hal oldu İkincisi de Müslümanım diyen Hele sakallı namaz kılan Ve 5 sene önce Ulemadan Ulemadan olan Herkes veya daha önce rüstüye mezunu mektep mezunu onlarca kitap devirmiş seri yazılar yazmış insanlar cüheladan bilindi cahil yobaz, geri zeka okuma yazma bilmiyor reklamları bile okuyamıyor cahil bir günde insan delirir ama cahil olmaz bir günde bir günde bir millet cahil olur mu? bu sefer okumamayı Müslümanlara nispet ettiler. Mesela Müslümanlar kız okutma düşmanı olarak lanse edildiler. İkra diye başlayan bir dinde erkek veya kız okumasın diyen Müslüman olur mu hiç? Ama Müslümanlar kızlarının iffetleriyle okuma arasında tercih yapmaya gelince iffetli kalmaları uğruna, zil zurna cahil kalmalarına razı oldular onlarca sene. Bunlar sanki böyle olmamış gibi Müslümanlara ait Tarih kestiğinden söz ederken işte cehalet Götürüyordu okuma yazma oranı Şuydu şuydu Nereden başlattın okuma yazma oranını sen İşte 1900 filanca da Okuma yazma oranı Yüzde 3'tü Yüzde 3'ten bugün yüzde 99'a çıkardık Kim dedi sana yüzde 3'tü Bir Harf kanunuyla Sen yüzde sıfıra düşürmüşün okuma yazmayı e, dün kaçtı bunu niye hesaplamıyorsun o kanundan önce kaçtı şimdi burada ortam çok önemli arkadaşlar nedir bu ortam yani bu topraklarda iki şey e, Müslümanların üzerinde bir ciddi pazarlık konusu oldu Müslümanlar ötlek korkak ses çıkaramıyorlar Müslümanlar okuyamıyor yazamıyor gazete okumuyor mecmua okumuyor doğru dürüz telgraf okuyamıyor koca adam köy ağası telgraf gelmiş oğlundan askerden şimdi olmayan bir şey telgraf ama yani yakın senelere kadar vardı e bir çocuğa veriyor yeni okulla gitmiş okusana bu telgraf oğlum askerden oğlundan gelmiş bu adam kitap yazmış adamdı on sene önce bugün niye cahil oldu ama tabi bu muhasebeyi yapamıyorsun niye yapamıyorsun Ortada dipçik var. Cenderme köyün ilahı alıp götürdüğünü niye götürdün kimse diyemiyor. Cenderme geldi, cenderme gitti. Bir cendermesi var. Yani rütbeye mütbeye gerek yok. Kalın postal giyiyorsa rütbesiz de olsa mübarek. Belirgininde silah olmasın. Cendermenin adı bile ürkütücü bir yerde. Ben niye cahil kabul ediliyorum diye soramadı Müslümanlar. Dolayısıyla Müslümanlar itham edilirken ürkeklikle ve cahillikle itham edilebilecekleri bir konumda yaklaşık 50 sene tutuldular. Bu baskı ortamında da birileri bu cahilliği planlayanlar Müslümanların bu sinmişliğinden istifade edip elde ettikleri kahvehanelerde verilmiş diplomalarla, sertifikalarla işte şuradaki halk evinde 3 gün kursa gelmiştir beraber 3 gün cigara içmişler orada bir serfrika filan yere müdür filan yere tapu dairesi müdürü burada şef yani okumuşluğu ne halk evinde 3 gün seminere katılmış arkadaşlar bize komik gibi geliyor ama tarih böyle bundan 80 sene öncesini bilenler konuşturulduğunda bu anlattıklarımın en hafif kalacağı şeyler dinlenecektir uygun görmüş, Milli Eğitim Müdürü diye tayin edilen, kendisi de Halk Eğitim Merkezi'nden almıştır o müdürlük sertifikasını uygun gördüğüne diploma vermiş, uygun görmediğine vermemiş. Böyle bir pozisyonda, patatesle soğan arasındaki rekabette, ihtiyaç, Müslüman yüreklidir. Hapisten ve ölümden korkmaz. Müslüman konuşunca Türkçeyi en düzgün konuşur. Müslümanın yazdığı yazıda imla hatası olmaz Diyecek adama ihtiyacı vardı İslam'ın İşte Necip Fazıl o gün ortaya çıktı Daha doğrusu Allah Küfrün bu plan ve hiyerarşisine karşı Her zaman bir kulunu öne çıkardığı gibi Mesela Haçlıların topraklarımızı tarumar ettiği günlerde Selahaddin'i çıkardığı gibi Avrupa'nın e, İstanbul üzerindeki planlarına karşı ya da emellerine karşı Sultan Mehmed'i ortaya çıkardığı gibi o gün Müslümanlara çok ciddi ihtiyaç olarak şu anlattıklarımızdan da anlaşıldığı gibi çok ihtiyaçlı olan şecaatli ve edip bir adam lazımdı. Yazacak yazdığına sanat yönünden kimse itiraz edemeyecek ve korkmayacak hapisten korkmayacak bilakis hapse atılınca yazdığı mektuplar destanlaşacak ellerim karıncalanıncaya kadar dua ederim ben de bu zindanlarda anlamındaki oğlu Mehmet'e mektup yazan adam lazımdı o gün nitekim Allah bu ihtiyacını da müminlerin karşıladığı <gülüyor> <Gülüyor> Necip Fazıl kısa görek rahmetullahi aleyh böyle bir zamanda ortaya çıktı arkadaşlar. Necip Fazıl kısa gürekle beraber iki şeyi çok önemsiyoruz. Birincisi şecaatli bir adam. Deli. Canına karşı deli. Kıymet. Canının kıymetini bilmiyor. Keyfinin kıymetini bilmiyor. Zevkine düşkün ama gerektiğinde zevkinden ve canından ferahat ediyor. Masa başı şairi değil. Zindan şairi. Zindan şairi. Ve ay çiçekler, nazlı güller falan böyle bir e, çiçek üzerinde arı gibi şiir yazan şair de değil. Sanatkar da değil. Şair. Yüreğinden şair birisi. Necip Fazıl Kısa yüreğin bu şecaati yani korkusuzluğu diyelim Türkçe ifadesiyle korkusuzluğu ve bu korkusuzluğunu çok ciddi bir şekilde e, insanlık tarihine sanat tarihine edebiyat ve şiir tarihine geçirecek kadar güçlü sanat yönü bu iki şey bizim bugün konuştuğumuz Necip Fazıl kısa küreyi gündeme getirmiştir arkadaşlar. Necip Fazıl kısa gürek 1980'li yılların ortalarına kadar diyelim yaşadı uzun bir ömür güttü biraz sonra nispeten değineceğiz Necip Fazıl kısa gürek rahmetullahi aleyh bu uzun yıllarda tamamı Müslüman kimliğiyle geçmiş yıllar değil e, tamamı sanatla geçmiş yıllar ama yani şiiri belki çocukluğundan, gençliğinden itibaren var. E, çok da böyle işte bir hoca efendinin dizinin dibinde sünnet olduktan sonra 5 yaşından itibaren bir hoca efendinin dizinin dibinde büyümüş, çok böyle işte kitaplar devirmiş biri değil. E, çocukluğundan itibaren şair ama ileriki yaşlarından itibaren Müslüman. Ve çok enteresan onun İslam'a hizmet için yarıştığı zamanlarda yani ben dinime kendimi feda edeyim diye piyasaya çıktığı zamanlarda Necip Fazıl kısa küreğin bin kat fazla ilmine sahip olanlar daha fazla akide meselelerini bilenler kaçacak delik aradılar taviz üstüne tavizler verdiler Necip Fazıl bir kere hiçbir demokratik yani İslam'ın yerine getirilmiş bir sistem olduğu için söylüyorum benimsediğim için değil hiçbir demokratik yönü olmayan bir sisteme karşı ki biz bugün bugünün yaşayanları olarak o zamanki anti demokratik baskıcı sistemi anlamakta bile zorluk çekeriz kardeşim korkunç bir baskıdan söz ediyoruz burada Necip Fazıl Kısa Kürek rahmetullahi aleyh alimler evirip çevirirken şöyle miydi böyle miydi diye delice ortaya çıkmış mesela ulemanın e, en güçlü isme karşı filan hazretleri şu hazretleri aslında işte şunu demek istedik bunu demek istedik diye e, evirip kıvırırken put adam diye kitap yazdı bu kitabı yazmak bir kenara put adam kitabı Geçen sene burada birisinin elindeydi dense o adamı hasarlar öyle bir zamanda yazdı bu kitabı Ve bu kitabı ben 1985 yılında Suudi Arabistan'da bir Müslümanın elinde gördüm Arapçaya tercüme etmişler Ve Orada Arapçasından okuma imkanım oldu Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'den beri putlar aleyhine öyle bir şey yazılmamıştır herhalde insan eli tarafından put adam diye birisi tarif edilirken Konyalı Mehmet Vebi Efendi de yazdığı tefsiri put adam denen adama ithaf ediyordu. Filanca Hazretleri bu tefsiri ise ettim de tefsirin sonunda var. Bir tefsiri aliminin tavrı bir kenara. E, biraz sonra unutacağız. Necip Fazıl Kısakürek alim filan değil arkadaşlar. Sıradan belki de Sultan Abdülhamit dönemindeki bir ilkokul rüşdiye talebesinin düzeyinde bile değil. Bilgisi ama ee, akıl e, İslam'a hizmet etmeye dinini savunmaya karar verdiği için e, çok akıllılardan beklenecek şeyleri deli dolu o yaptı rahmetullahi aleyhi ve ghaferallahu leh Necip Fazıl kısa kürek arkadaşlar e, sanatını çok iyi kullandı ölümden ve zindandan korkmadı dedik korkmadığını ee, sözüyle şiiriyle Belki yazdı çizdi ama Hayatıyla da ispat etti Mesela çıkardığı Büyük doğu mecmuası e, Bugünkü e, Devletin başında bulunan Cumhurbaşkanından e, Başbakanına kadar Bakanların epey bölümüne kadar e, insanlara ilham kaynağı oldu Çünkü Bu asrın başından itibaren Bu hilafet kaldırıldıktan sonraki Dönemde arkadaşlar Yeni bir insan yaratma Dedikleri projeye giriştiler Yani kafaları sıfırlayıp Yeni bir tip insan Allah'la bağı bulunmayan Yönü Mekke'de Kabe'ye doğru olmayan Bir nesil yetiştirmek istediler Bu nesil yetiştirilirken kurdukları alfabeyle 5-10 yıl içinde Yeni Latince okuyabilenlerin ancak bir şeyler okuyup öğrenebildiği bir ortam çıktı. Bir ara eski harf dedikleri eskimez alfabeli kitaplar toplatıldı. Başta musaf olmak üzere, Kur'an-ı Kerim olmak üzere toplatıldı, yakıldı. E, sirkeciden e, denize atıldı. Çuvallarla denize atıldı kitaplar. E, kamyonlarla kitaplar, şaka kağıt fabrikasına götürüldü. İmha edildi. Sırf içlerinde Arapça e, harflere benzer harfler bulunduğu için roman bile Halide Edip Adıvar'ın yazdığı kendi kafalarından olan e, Osmani harflerle romanlara bile müsamaha gösterilmedi. Yani harfin sağdan başlaması bile bir cinayet nedeni. Böyle bir ortamda yeni yetişen gençler ayet hadis buhariden hadis okuyarak, müslimden hadis okuyarak yetişmeleri mümkün değil. Zaten camilerde konuşanlar konuşma cesareti bulanlar da işte taharet şudur şöyle taharet ediniz tahareti suyla yaptığınızda şu parmak mı önemli bu parmağı mı değecek suyu şuradan yukarıdan mı tutacağız saatlerce doktora tezi yapar gibi bir taharet anlatıldı cumadan önceki vakit dolsun taharetten bir sorun çıkmaz diye nikahın var mı yok mu muamelat nerede bu caminin altındaki banka niye işliyor? Şu şehrin yarısı Allah için vakfedilmiş bir araziyken şimdi buralarda neler yapılıyor? Bu vakıflar ne oldu gibi konular. imamların bildiği şeyler değil zaten. Hatta ve hatta Yeşilay kurulduğunda imamlar çok sevinmişler. Yeşilay içkiyi yasaklıyor. içmeyin Müslüman diyebilecekleri için. Yani Allah yasaklıyor demek suç zaten. Yeşilay uygun görmediği için e böyle bir ortamda bir adam çıkıyor en üst dereceden en üst dereceden Türkçe sloganlar söylüyor surda bir gecik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan eserseniz es. buradaki kahpe rüzgar ne demektir bunu herkes anlar ben bu mikrofonların önünde söyleyemem bunu surda mukaddes bir gecik açtık dediği de nedir bunu da herkes anlar ya da herkes anlasın artık Kameraların önünde intihar caiz olmadığı için ben bunu söylemeyeyim Kahpe rüzgar dediği şeyi Allah bir gün bu, bu sözü Ey kahpe rüzgar ne yandan esersen Es diye haykırdı Bunu mitinglerde Slogan olarak bağırıp çağıranlar Sonunda devlet yönettiler Arkadaşlar O rüzgarı önleyecek mantığın Sahibi oldular Yani Necip Fazıl Kısa küreğin arkadaşlar en büyük meziyeti ya da düşmanlarının bile, onu sevmeyenlerin bile şiir saltanatının sahibi olmasını, mesela onun farklı yazdığı tiyatro eserleri, nihayetinde yani bizim Müslümanca bir şeyin söylenemeyeceği dönemlerde bile Devlet Televizyonu'nda tiyatro olarak oynandı. Kimse, <gülüyor> bu adam şeriatçıdır. Bunun yazdığı bir eseri tiyatro olarak oynatmayalım diyemediler. Niye diyemediler? Onlar da e, bir adam yaratmak diye yazdığı sanaryo mesela. Onlar da biliyorlar ki, yani Necip Fazıl bir tiyatro eseri yazarsa, onu çıkıp biri tenkit edemez sanatını kimse tenkit edemez bu üstün meziyeti düşmanlarının bile önünde diz çökmesini sağladı Allah rahmet eylesin mağfiret eylesin Necip Fazıl'ın bu işi vaktinden çok mantığı arkadaşlar iki şeyde halkla buluştu birincisi Büyük Doğu diye bir mecmua çıkardı Müslümanların ilk siyasetle uğraşan ve ilk defa siyasi şahsiyetleri isim vererek tenkit eden e, mevkutesi yani e, zamanda e, periyodik yayınlanan yayın onu kadar. Mesela Süleyman Namesi meşhurdur. Şimdi o Süleyman Namesi okunsa subhanallah bu adamın 40 sene sonrasını nasıl görmüş denir. Attı kafadan tuttu şuradan beni ilgilendirmiyor. Bir Süleyman Name yazdı. 28 Şubat'ta ben onu zevk için bir daha okudum. Yani 28 Şubat sabahı o şiiri yazsa bir şair o kadar isabetle yazabilir. İşte bahsettiğim şekilde Put Adam kitabı hala piyasalarda yoktur. Ama bir kere yazılmaya görsün bir eser bir gün piyasalara iner o Allah'ın izniyle. Belki o zaman o kitaba ihtiyaç da olmayacak ama o yürekliliği göstermek ona nasip olmuştur. Recep Fazıl Büyük Doğu mecmuasıyla onun çıkış sloganı da Büyük Doğu üzerine kurulu zaten. Yani Büyük Doğu'da Batı hareketine karşı herhalde büyük ihtimalle şairin kastettiği şey karnında gizlidir derler. Yani senin işin gücün yok yorum yaparsın. Şair bir şey dedi belki onu hiç düşünmemiştir bile o. Üret dur sen işin yoksa. İşte büyük Doğu diye bir kavram kullanmış. Yani batıcılık tefekkürüne karşı Asıl doğudur büyük olan Yani doğuyla da İslam'ı e, kastediyor Büyük İslam anlayışı diye bir dergi çıkarmış Bu dergisi 10 defa 20 defa kapatılmış Öyle bir dergi yok Basıyor toplanıyor Basıyor toplanıyor Basıyor toplanıyor Öbür hafta bir daha çıkarıyor Ondan cezalar yedi Mahkemeleri oldu Hakimlerle alay etti mahkemelerde Şimdi konuşma hakkı var konuşuyor hakim 5-10 dakika sonra ne dediğini anlıyor alay ettiğini anlıyor bu sefer çık dışarı diyorlar e, dili silah adamın e, ciddi bir şekilde e, konferans atağı var Türkiye'de 10 kişi onu çağırdığında e, giyiyor takım elbiselerini kravatını prosu, sigarası yanında böyle bir süper bir film çekmeye gider gibi gidiyor e, ve iyi bir hitabeti de var Yani konuşurken de Delikanlıca konuşuyor Ben son 5-10 konuşmasına Ancak şahit olabildim Yani benim gençlik dönemimde e, Zannediyorum ondan fazla Bir konuşmasını dinledim Milli Türk Talebe Birliği Onun cirit attığı yerlerde Ömrünün son senelerinde Siyasi istikrarsızlık e, Denebilecek e, işaretler verdiği için e, Bu mehabeti Bu meşhurluğunu yükselterek devam edemedi ya da e, jübilesi modern deyimle jübilesi çok iyi olmadı aslında mesela Milli Gazete'nin ilk başyazarıdır daha sonra da Milli Gazete'nin e, sahibi olan e, Necmettin Erbakan'ın aleyhinde raporlar yazdı bir süre e, bu raporları yazması kendisinin de kuruluşunda bulunduğu bir yuvayı tepmesi gibi manada oldu daha sonra başka bir e, siyasi <gülüyor> harekete destek verdi. Onların mitinglerine çıktı. Onlardan iltifat bekliyordu. Onların öyle şairle falan işi olmayınca bunu 3 ay sonra kaybettiler. Ortada kaldı. Tuttu bu sefer eser yazmaya yöneldi. E, siyasi istikrarsızlığı belki e, keşke yapmasa böyle ayıplansa diye söylemiyorum. Keşke yapmasa daha iyi olurdu deniyor ama kader tecelli etti işte öyle de oldu. Fakat onun Milli Gazete'nin baş yazılarını yazdığı zamanlar gazete bir kenara onun baş yazısı bir kenaraydı. Aynı zamanda bir yandan dergi çıkarıyor, bir yandan konferanslar veriyor, bir yandan da sağa sola da karıştırmadan durmuyor ama. Mesela merhum Rahmetullahi Aleyh Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'yi kışkırtıp Bulgaristan'da ve e, ondan sonraki Mısır Türkiye geliş dönemindeki hatıralarını e, yazdırmış. Ölüm Daha Güzeldi isimli kitabın başlığını da o koymuş. Yani yardım ediyor ona. E, Sait Nursi'nin e, eserlerinin Türkçeleştirilmesi için epey uğraşmış. Fakat kapalı bir dünya olduğu için o dünya muvafak olamamış oraya girmeye. E, zaten Türkçeleştirmeye karşı bir akım bulunduğu için ya da Türkçeleştirmeme e, ittifakı bulunduğu için bunu muvaffak olamamışlar. <gülüyor> Ama Necip Fazıl Kısakürek e, sadece masasında yazan biri değil. Akşama kadar yazan akşamda toplantılarda sağın solu karıştıran böyle yaramaz bir tip. Yaramazlığını da dinine hizmet olarak kullanmış. Arkadaşlar Necip Fazıl ile ilgili satır başları alabiliriz. Esasen ben ee, insanı heyecanlandıran şiirlerinden de kesitler almak istiyorum ama e, zannediyorum ona vaktimiz yetmeyecek fakat her şiirinde e, dini motif edindiği şiirinde e, kalıcı sloganlaşabilecek parolu haline gelebilecek ifadeleri var yani insanın e, sayfalar dolusu bir şey anlatılabilir. Mesela ölümün önemi, güzelliği, iyi olabileceği anlatılabilir ama ölmese peygamber diye bir kavram sen kullanamazsın. Ölüm güzel olmasaydı hiç ölür müydü peygamber diyor. Sen bunu bir ciltte açıklıyorsun. Mesela umut aşılıyor. Tohum saç bitmezse toprak utansın diyor. Mesela çalışma temposu veriyor. Durun kalabalıklar diye şiir başlıyor sokaklar vesaire ne aklına geliyorsa öyle bir şiir yazıyor ee, bu arada Necip Fazıl'la ilgili biz e, yani şiirleri üzerinden e, bir konuşma yaparsak zannediyorum başıma dert almış olurum o o manaya gelmezdi şu cinastı bu redifti filan edebiyatçılarla başımız derde girmektense biz siyasi yönüyle uğraşalım kardeşler Necip Fazıl Küsakürey'in kendi e, anlatımı, kendi beyanlarıyla, defalarca beyanları ve gizli vurgulamalarıyla e, ilk e, onun e, İslam'la ısınması, bir şeyh efendinin e, onu irşad etmesiyle başlıyor. Yolculuk esnasındaki bir beraberlikle beraber bir tarikat şeyhinin o yasak dönemde buna el atması Necip Fazıl yüreği sanat dünyasından ya da işte boş dünyadan İslam'a kazandırıyor. Allah o Şeyh Efendi'ye de rahmet eylesin. Bir hayra vesile kıldı ona Allah Teala. Yani kendisi hesaplayarak, kitaplayarak yapmadı elbette. Necip Fazıl yüreğin böylece İslam'a girmesi bir tarikat eliyle olmuştur. Onun tarikat eliyle İslam'a girmesi hızlı yükselmesine neden olduğu artıları var, eksileri de var. Sırf bu yüzden e, pek çok Müslüman'ı karaladı. İşte şu mezhepsizler, şu reformist şu İslam'a zararlı gibi şimdiki akımları sanat dünyasına taşıyan da olur yani mantık e, akıl mantığı yürü, tasavvuf mantığı, tarikat mantığı olduğu için kendi tarikatından ziyade tarikat karşıtı olabilecek görüşlere e, iyi kılıç kullandı yani bir dil kafir keserken keskinse e, Müslüman keserken de keskin kesiyor ee, bir miktar tarikatların abartılarında bulunan hurafeleri de sanat yoluyla e, Müslümanların dünyasına taşıdı. Belki e, 20 tane Kara Davut kitabı daha yazılsa e, o kadar etki etmezdi. Necip Fazıl bir şeyi sununca meşhur oluyor. Yani e, mesela İskilipli Atıf Hoca rahmetullahi aleyhin şehidimiz sarık şehidimiz İskilibli Atıf hocanın idam edilmeden önceki e, hani savunmasını yazıyor da sonra rüyasında aleyhissalatü vesselam efendimizi görüyor ve savunmasını yırtıyor bu Necip Fazıl duydu etti nereden duydun? Allah'tan başka bilen yok yazdı öyle oldu işte tamam yani onun e, mazlumları anlattığı kitabı e, rakipsiz olduğu için orada ne yazdıysa tarihi belge işte kardeşim daha ilerisi yok bunun diye bakıldı yani Necip Fazıl'ın İslam'a girişi e, tasavvuf tarikat eliyle olmuştur bu tasavvuf namına bir artıdır bir değerdir Necip Fazıl rahmetullahi aleyh ve leh bu tarikat işinden ne kadar istifade etmiştir benim beşeri kanaati hiç istifade etmedi kendisi. Sadece bunun felsefesini kullandı. Çünkü e, mesela tarikat erbabı bir adam artist gibi dolaşır mı? Gençler elini öpmeye gelmiş, durun cikaramı yakayım diyor. Efkarlı efkarlı resimleri var. Cikarasını yakıyor. Mesela 40 yılda bir elini öpecektim. Tüttürmesi bitmediği için 10 dakika bekletti beni önünde. Şöyle ciğerleri boş alınca elini uzattı. Yani insaf sen örneğimizsin bizim Üstelik de batıla karşı Hakkı savunan bir örneksin Ben yani tasavvufu Felsefe olarak aldığını Ama hayat tarzı olarak Ömrünün son birkaç senesi hariç Almadığını zannediyorum Ama bunu eksiltmek için Söylemiyorum Bugün örnek İslam'a hizmet etmiş Müslümanların en badireli Dönemlerinden bir dönemi doldurmuş Bir Müslüman olarak Konuştuğumuz için ve ana gayemiz Necip Fazıl reklamı yapmak değil Necip Fazıl'lar üretmek olduğu için bunları konuşmamız lazım yani ben de şimdi e, tasavvufun veya zühdün edebiyatını yapar da ben öldükten sonra birileri benim gömülü servetimi ortaya çıkarırsa ya da benim Necip Fazıl'a yaptığım gibi tasavvufun ya da zühdün e, getirmediği ya da benim reklamını yapıp da uygulamadığım şeyleri tespit ederlersem e o zaman da benim için denecek ki ne konuşuyordu ey gidi rahmetli ne anlatıyordun ama neler çıktı arkandan denecek dünya böyle yani iz bırakmadan böyle bir şey yapıyorsan da suç yapmadan git yani ben başka bir zat tanıyorum ee, başımın üstünde yeri var aynı dönemin bir numaralarından belli bir alanda o da sigara hayranıydı ama kapalı kapıyı bir daha sürgüsünden kapatıp sigara içerdi talebeleri anlatıyor yani bu melaneti yapıyorum, bari Allah'ın kulları görmesin dermiş. O da bir İslam önderi. Bu da bir İslam önderi ki, ben onun da elini öptüğünde sigaraya karşı hassasiyetimden dolayı Allah Allah, biri bunun elini öperken sigarası bulaştı buna filan düşündüm. Sonra baktım ki da içiyormuş meğer ki. Yani bir var, gazeteciler seninle röportaj yapmaya gelmiş, de bir paketi çıkarıyorsun. O meşhur eski kutulu paketlerden çıkarıyorsun. Yumuşatıyor, yumuşatıyor sigarayı, çakma açakıyor. Yok biz yakalım diyorlar. Bir bu manzara var ve sen hak cephesini temsil ediyorsun. Bir de var ki bir Allah biliyor, bir sen biliyorsun. Ne yaparsan Allah Allah ne yaparsan yapsın ama Müslümanların önünde daha dikkatli olmak gerekiyor. Necip Fazlı'lı konuşmuyorum. Necip Fazıl olacaksa birisi Necip bir pozisyon alacaksa Eğer bu necabet Bu neciplik Yani bu üstün vasıflılık e, Bu tip hatalarla iz bırakmamayı gerektiriyor Evet şöyle bir yorum da yapılabilir Necip Fazıl rahmetullahi aleyh Ne kimlerle konuşuyordu Biliyor musun sen her gün yüz tane Aydın yüz tane işte bakan Falan karşısına çıkıyordu Doğru doğru öyle bir adam bırak artist gibi giyinsin artist gibi giyinsin ama artist gibi sigara içmesin yahut da akşam nerede olduğu konusunda sabahleyin Müslümanları tartışmaya sevk ettirmesin şimdi onun yakın mesai arkadaşlarından sorulduğunda ağzını açıp gözünü yumanlar var ama benim gibi sonradan ona yetişenler yaptığı hizmeti gördüğü için sadece ben şahsen bütün ne biliyorsam bileyim e, dua ediyorum Çünkü e, Kur'an'dan etkilendiğim kadar Hadis-i Şerif'ten etkilendiğim kadar değil ama e, Onun Sakarya'sı Beni rahatsız ediyor Kalk ayağa dediğinde Oturmak rahatsız ediyor beni Süründün çok süründün Kalk ayağa ey Sakarya Deli divanesi ikimiz kaldık bu davanın Bir Dert bu yani Sakarya'yı okuyup da Bu Sakarya'nın Sahibini Dert Rahmetli anmamak hiç mümkün değil Yani Sakarya Nehri ile Alakası yok esasen Bilece'ye giderken Trenle giderken bir miktar Sakarya Nehri'nin Kenarından geçiyordu herhalde Almış kalemi eline oradan onu yazmış Efkarlanmış herhalde trende baktı Namaz kılan bir o var Deli divanesi ikimiz kaldık bunun Tabut mabut su bir şeyler Karıştırmış orada kim demiş Suya vurulmaz perçin Rabbim dilerse sular büklüm büklüm Vurulur bir umut aşılıyor Yürek veriyor sana, biten kanına kan koyuyor. Dolayısıyla böyle bir şairi rahmetle anıyoruz biz. Bütün hatalarına rağmen zaten masum olduğuna dair <gülüyor> bir imanımız, bir iddiamız yok. Masum olması mümkün değil. Döneminin harikası. Masum değil. Dedim ya, fuzuli döneminde olsaydı, Necip Fazıl diye birini anan da olmazdı zaten hatta sigara içtiği için Şeyhülislam kafasında da vurdurtturabilirdi belki de hani kafası vurulmuş biri de olurdu Şeyhülislam yok fetva soran yok eden yok ne mecbur bir Necip Fazıl değerli oldu Allah onu o zamanda çıkardı ortaya Necip Fazıl'ı tenkit edenler e, ya da bu bahsettiğim kusurlarını gündeme getirenler ee, şu sorunun cevabını bulmalıdırlar ey ee, Necip Fazıl cigara içiyordu vakit namazlarını ihmal ediyordu tarikatçı olduğu halde filanca hoca tarikatçı değil diye basıp kesiyordu onu ama kendisi de cemaatle namaz kılmıyordu veyahut da filan kusuru yapıyordu bu Allah dostu ulema neredeydi aynı dönemde ee, sizin takva hocalarınız neredeydi zindan kelimesi değil z harfi bile korkutuyordu insanları bu dönemde deli dumrul birisi çıktı dinini savundu Allah rahmet eylesin hatalarıyla beraber ama şimdi bu övgümüz bizim onun hiçbir hatasını masum hale getirmiyor hatalarıyla beraber ashab-ı konuşurken biz hatalarıyla beraber konuşuyoruz keşke şöyle yapmasaydı diyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayıpladı onun öyle yaptığını diyoruz ama buna rağmen bir görsek de ayağına kapansak diye de takdirimizi, tebcilimizi ortaya koyuyoruz. Yani Necip Fazıl böyle Sakarya'sına, Zindandan Mehmet Edine, e, utansın şiirine, e, kaldırımlar şiirine bakarak e, böyle evliyaullah'tan filan e, sayılması gerekmiyor arkadaşlar. Gerçeği konuşacağız. Evliyaullah'tan değil ama Allah'ın kafasını koparmış. Bizi de ilgilendiren bu zaten. Bir de bir mucizesini görüyoruz ki Allah'ın Fransa'da yaşamış, iş bankasına memur olmuş, iş bankasında çalışmış bir adam işte faizci biri. Yani Allah Allah yüzlerce tekkenin enkazının bulunduğu bir yerden Fransa'dan getirdiği binle dinini savunutmuş. Var mı bir diyeceğin? İşte mucize budur. Kız kadın peşinde af edersiniz böyle birisi takva, Allah'tan korkan şiirleriyle dünyayı donatmış. Allah rahmet eylesin yani bu Allah'ın mucizesidir Necip Fazıl veya Ahmet Mehmet kimin olduğu önemli değil biz bize yarayan bölümüne bakarız onun Allah ile muhasebesi çoktan görülmüştür zaten kaç sene 30 sene oldu onun hesabını görmüştür melekler hala da görüyorlardır ama ama şu gök kubbede Allah'ın şeriatını öven sözleri şiirleri Anıldığı sürece o çok rahmet görüyordur Çok rahmet görüyordur arkadaşlar Çünkü Belli bir dönemin nesli Ondan etkilenmiştir Hiçbir şekilde Etkilenmediği söylenemez Düşmanları bile Ondan etkilenmişlerdir Necip Fazıl'la beraber Bugünkü Necip Fazıl'lık adaylığı için Konuşulacak ikinci konu kardeşler Benim Şahsen Necip Fazıl üzerinde çok önemsediğim şey Türkçe üzerindeki gücüdür. Kazara bir kelimeyi yanlış bile kullanmış olsa o öyle kural olarak kalıyor. Ondan sonra doğrusu değil yanlışı kullanılacak olur. O halde Türkçe'yi güçlü. <gülüyor> Türkçe'yi bu şekilde güçlü bildiği için bir dizesi bir konferans kadar güçlü olmuş. Verdiği cevaplar sayfalar dolusu değil. Espri niteliğinde bir cevap veriyor. Verdiği cevabı dostu da düşmanı da anlıyor. Kızıyor. Kızdığında hakaret ediyor. Hakaretinde bile sanat var. Hoşlanıyor, tebessüm ediyor. Tebessümü güzel. Benim de hocam olan, Saddettin Yüksel Hoca Efendi ile Rahmetullahi Aleyh O da Allah'ın rahmetine kavuştu e, Necip Fazıl kısa Sık sık zihnimde karşılaştırırım Saddettin Yüksel Hoca Efendi Rahmetullahi Aleyh Necip Fazıl'la filan Kıyas edilmesi abes bir şey Yani Saddettin Yüksel Hoca Efendi kıyas edilse, edilse Osmanlı Şeyhülislamlarının İslamlarının hocalarıyla filan kıyas edilebilir. Mustafa Sabri Efendi ile filan kıyas edilebilir. İlim merbabı bir adam. Bir kütüphane Binlerce cilt bir kütüphane düşün. Şimdi flastiklere filan yükleniyor ya. Saddet Hoca'nın kafası öyle bir kafa. Kitap dolu. Kitap. Yüzüyor. Kafasında kitaplar yüzüyor. Sayfa numaralarıyla biliyor kitaplardaki konuları filan. Mesela ben bir Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi ile Saadettin Yüksel Hoca Efendi arasında bir gel gitler olmuştu belli meseleler üzerinden o ilmi tartışmaların yapıldığı bir ortama tesadüfen kader beni de soktu iki alim nasıl böyle münakaşa ediyorlar onu gördüm bir tartışma oldu oldu Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi şöyle söylüyor böyle söylüyor deyince dedi ki e ben Şafii'yim dedi bu Hanefi dedi İbni, İbni Hacer'in taş baskısı 4. cildinde işte bir sayfa söyledi ben unuttum şimdi tabi onu o sayfaya bir baksan ya öyle mi diyor sanki önünde kitap var gibi sayfa numarası bir de hangi baskısı olduğunu söyleyerek böyle bir alim ama şu anda Saddettin Yüksel Hoca Efendi yok 10-15 sene oldu dünyadan çekildi o gitti Saddettin Hoca gitti ilim gitti neden 2-3 tane küçük Risalesi vardı o de zaten Türkçe mi, Zazaca mı, Arapça mı o da belli değil. Üç dilin karması bir mezopotamya dili gibi bir dille bir iki reddiye yazdı. Konular da zaten e, kavgalı konular. O kavgalı konularda işte cuma namazı olur mu olmaz mı gibi konularda gündemden çekilince o dilde anlaşılır yani üç dört sözlükle ancak anlaşılacak bir kitap yazdı. Türkçe olmayınca meleklerin nezdinde kıyamete kadar baki Allah'ın e, lütfettiği ihsanı olan ecri elbette kimse kısamaz ama şu anda e, yok Zadettin Hoca Efendi yok onun talebelerinin yanında not tutma kabiliyeti olmayan Necip Fazıl kısa kürek rahmetullahi hala var bu var eden şey İlim olsaydı tek başına Saddettin Hoca Efendi var oluyor olması lazımdı. Ama buradaki var eden güç halkın ana dilinin iyi konuşulması, iyi yazılmasıdır. Necip Fazıl Kısakürek çok güzel Türkçe bildi. O da Osmanlı mekteplerinde denebilecek düzeyde yetişti. Ama Türkçeyi çok iyi bildi. Din lisanı kullanırken de Dine ait istilahları kullanırken de çok nazik ve şirin bir Türkçe kullandı. Kendi sanatına dair e, öyle böyle şeyler tarif ederken mesela kadını tarif ediyor, aşkı tarif ediyor, anayı tarif ediyor. İşte ne tarif ediyorsa e, yine en güzel kelimeleri seçerek oturtarak kullanıyor. Sadece şiirinde değil günlük konuşmalarında, nesir yazılarında da aynı yeteneği var. Dolayısıyla arkadaşlar Necip Fazıl'ı e, Ölümsüzleştiren Dile hakimiyetidir Biz Necip Fazıl'ı işi vaktinden çok olan Bir insan olarak Gündeme getiriyoruz İşi vaktinden Çokluğun örneği yapıyoruz Böylece Bugün de bir Necip Fazıl arayışı e Söz konusuysa Eğer ee, Necip Fazıl'dan alabileceğimiz en önemli ders onun Türkçe'ye hakimiyetidir. Burada konumuzda uzaktan bağlantılı olduğu halde zikretmekte fayda buluyorum. Şimdi İslam'a hizmet etmek için e, ilim öğrenenler Arapça öğrenmelidirler şüphesiz Kur'an'ın dili. Ancak eğer dinlerine insan üzerinden hizmet edeceklerse ve bunu Türkçenin konuşulduğu bir toprakta yapacaklarsa öğrendikleri Arapçanın iki katı Türkçe öğrenmeleri lazım. Aksi takdirde seni iyi konuşamadığın için, seni iyi yazamadığın için maden gibi bilgin sende stok kalır. Bir şeyler dersin insanlar takabbelallah deyip elle işaret edip çeker giderler öbürü batıl bir şeyi hurafeyi bildiği halde karşısındakinin dilini anladığı için onun kulağından kalbine kadar o mesajı götürecek e, ağır kelimeleri anlamlı vasıflı kelimeleri kullanabileceği için senin 5 senede anlatamadığını 5 dakikada anlatır yürekleri satın alır gider sadece 15 sene 20 sene bir medresede Arapça okumak İslam'a bu ülkede hizmet etmek için yeterli değildir. Ama Arapça öğrenmek ibadettir, önemlidir. Bunu vurgulamıyorum. Ben Arapçayı dinim öğrenmek, Peygamber aleyhisselamın lisanını çözmek, Kur'an'ın lisanını çözmek ve zevk almak için öğreniyorsam 75-80 sene kadar Arapça öğrenilebilir. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Hep de ibarettir Allah'ın izniyle. Ama bir çocuğa bir hadis öğreteceksen eğer bir çocuğa bir hadis öğreteceksen Türkçe öğrenmen lazım Necip Fazıl'ın 100 hadis tercümesi vardır adım gibi biliyorum Necip Fazıl benim bildiğim Arapçayı bilmiyordu bir tercümeden okumuştur onları o O da bir otobüs durağında falan bir şey beklerken boş durmamak için şunları bir yazayım demiştir yani şiir halinde yazdığı 100 hadis tercümesi vardır bir tanesini dinleyip de şöyle tüyleri diken diken olmaması mümkün değil insanın hoca efendiler olarak da biz bulunduğumuz mecliste mesela birkaç hoca efendiye şu hadisleri bir dinleyelim diyorum böyle yani Arapçayı ana dili gibi bilenler bile Allah Allah bu mana nereden çıktı diyorlar şairin karnından nereden çıkacak yani bir şiir diziyor o şiirine hadisi eksen alıyor değerli oluyor tercüme ediyorum diyor değerli oluyor İslam'a hizmette Necip Fazıl'ın bu örnekliği çok önemlidir bir milletin dilini bilmeyen o milleti askerle ezer dipçikle ezersin kanunla ezersin az bir güçlenince insanlar senin kanunu da silerler askerini de kovarlar ortada kalırsın bu nedenle şu anda İslam toprağında İslami uyanışın en zor göründüğü yerler Kuzey Afrika ülkeleridir. Kuzey Afrika'ya dikkat edin Arapçaları da Fransızca gibidir. Fransa girdiği yerde Arapçayı ikinci dil Fransızcayı ana dili haline getirdiği için Tunus, Cezayir gibi yerlerde insanların konuştuğu Arapçayı Anlamak mümkün değil. Ezanı bile Fransızca gibi okuyorlar. Bu derece etkilenmişler. E, mantık da, hayat mantığı da bu sefer e, Fransız kültürüne yakın olmuş. Ama e, Arapçaya, e, mesela İngilizler akıl edip İngilizceyi teşvik etmişler ama Arapçayı e, Fransızların yaptığı gibi ikinci dil haline getirmemişler. Kolejlerde yöneticilere sadece İngilizce, mesela Mısır'daki uygulama, yapmışlar körfez ülkelerinde de aynı şekilde bu sefer mesela Mısır'daki İslami uyanışın gücüyle Tunus'taki Cezayir'dekinin farklı sırf dilin üzerindeki ya da dinin dil üzerindeki hükümranlığının üstünlüğünün kaybolmasından kaynaklanan bir sıkıntı bu Necip Fazıl rahmetullahi aleyh Dedik ki özellikle Şecaati çok önemli Tasavvuf eliyle İslam'a girdi O bunu hep şiirinde Yazısında övgü vesilesi şeyhim dediği kimseye O ve ben Diye hitap ettiği Şeyh'ine minnet dolu Yıllar geçirdi Her halükarda Necip Fazıl'ın Üzerinden konuşulacak Eksiler de var şüphesiz arkadaşlar Bir evliyayı konuşsak bile onun eksilerinden söz edebiliriz kaldı ki Necip e, gençlik yıllarında e, hilafetsiz dönemlerde geçirdiği için gençlik yıllarını o yıllarda e, İslami kimliği e, oluşma süreci olgunlaşma süreci arttıkça e, o İslami kimliğindeki hassasiyetler de artmış e, imani zafiyetleri de kaybolmuş Çile isimli şiir kitabında e, şiirlerinin tarihleri var. Her e, dörtlüğün ya da uzun şiirin altında ya mesela 1946'da yazdığı şiirdeki motiflerle 1960'ta yazdığı farklı. 1970'lerde farklı. Mesela 1975'lerden sonra ölüm motifini, ahiret motifini daha fazla işlemeye başlıyor. Takvayı daha fazla işliyor gençliğinin elinden gittiğini anlamayı çok daha duygusal yönlerle ifade ediyor o çile isimli kitabı sadece ele alınsa o kitap üzerinden Necip Fazıl Kısaküreğin geçirdiği badire anlaşılabilir arkadaşlar <gülüyor> Necip Fazıl'ı özetleyecek olursak Müslümanların korkak dendiği bir zamanda ciddi cesur bir adam olarak meydana çıktı Hapishaneler onu sindiremedi Defalarca mahkemelere çıktı Ne dergisini Kapatabildiler Ne Necip Fazıl'ı susturabildiler İki Müslümanların Okuma yazma bilmez dendiği bir dönemde En iyi okuyan En iyi yazan adamı oldu Gerçi kitap okumazdı ama yani Çünkü kitap okumuyor bir Cuma namazına mecburen gittiği bir yerde 10 dakika bir şey dinliyor ondan bir kitap yazıyor Böyle ee, ne okuyorsun sorulduğunda yazıyorum ya diyormuş. Yani okuma zevki yok. Okumaya vakti yok zaten. Yani Türkiye'yi o zamanın şartlarında konferans için karış karış dolaşmış. Nerede ne okuyacaksın? Yani şimdiki gibi de yani otobüste giderken bilgisayarını götürüp okuyacak hali yok. Onun ömrünün çoğu bölümünde zaten kitap taşımak, kitap gezdirmek yasak. Böyle bir dönemde yaşıyor. Ee, Müslümanların cahillik yaftasını silip atmış üzerinden bunun da bereketi bugün belki benim bildiğim ona yakın edebiyat dergisi var ya Necip Fazıl'ın arkadaşlarının dergileri ya da onların talebelerinin dergileridir yani bir edebiyat şahsiyeti oluşturmuş rahmetullahi aleyh Necip Fazıl herhangi bir şekilde hatasız değil pek çok hatası var bu hatalarının eee bedelinin bir kısmını sağlığında da ödedi zaten. Yani öldü bunu burada konuşmamızın hiç gereği olmayan, lüzumsuz sayılabilecek ağır hataları da var, günahları da var. Ama her halükarda onlar Allah'ın rahmetine ve mağfiretine ulaşmıştır diye umut ediyoruz. Öyle dua ediyoruz. Biz la taala Allah onun mağfiret etmiştir diyormuyoruz? Çünkü biz <gülüyor> bir mümini seyyiatı ile hasenatı arasında tartarak değerlendiririz. Yani bu mümin bir sürü bardak kırmış, bir sürü bardak takımı da getirmiş ama. Üç bardak kırmış, üç tane da takım getirmişse, bırak kırabildiği kadar kırsın, ya beş 6 tane daha kırsın, zararı yok. Çünkü kar, zarar hesap ediyoruz biz. Yüzde yüz kar peygamberde var sadece. Onun dışındaki onun dışındaki her Müslüman Hatalı olabilir. Necip Fazıl da hatalı oldu ama büyük hizmetler yaptı. Çok büyük hizmetler yaptı. Bırak kırdığı kadar bardak kırsın. Helal olsun. Bütün bardaklar ona feda olsun. Çünkü evimizin camını korudu. Umarım ileriki yıllar, ümmetin ileriki yıllarında Necip Fazıl kısa yürek çok daha fazla e, incelenecek. Çok daha fazla hayranlık uyandıracak yönleri ortaya çıkar inşallah diye Allah'tan niyaz ediyoruz ee, hayır dua ediyoruz Allah muğfiretiyle muamele buyursun diyoruz ee, mezarı İstanbul'dadır ama eseri bütün dünyada Necip Fazıl'ın ee, Arapçada da belli şiirleri tercüme edilmiş ama bahsettiğim put adam kitabıyla İslam aleminde çok daha meşhur rahmetullahi aleyh. çok daha meşhur ee, Necip Fazıl'dan e, özellikle vurgulamamda fayda var tasavvuf ve tarih konularını öğrenmek doğru değil şairler e, din anlattıkları zaman tarih anlattıkları zaman abartmak zorundadırlar sanat yapamaz adam baş türlü o zaman benim anlatmam da aynı olur onunki mesela e, Abdülhamid Han'ı rahmetullahi aleyh ilk defa kitap yapan adamdır Ondan önce Kızıl Sultan olarak biliniyordu. Necip Fazıl geldi, Abdülhamid'i kahraman haline getirdi. E, çok büyük hizmet yaptı. Çünkü Necip Fazıl'ın e, bu hareketi, İslam adına, İslam'ı lekelemek için, Kızıl Sultan diye ilan edilen bir insanın, e, aslın, asıl kimliğini ortaya çıkarmak olarak, e, önümüze çıkmış oldu. Ama bu arada tabi, ne tarihte ne melekut aleminde ispat edilemez şeyleri de duymuş birisinden şunu şöyle duydum bunu böyle ya da işte paragraf dolsun diye mi uzattı bizi ilgilendirmiyor yalnız şunu özellikle vurguluyorum Necip Fazıl'ın bütün güzellikleriyle eğrilikleriyle alınması halinde Necip Fazıl bir dönemin kahramanıdır İslam'ın kaynağı değildir mesela bir mezhepsizlik konusunda söylediği şeyler Necmettin Erbakan aleyhinde söylediği şeyler ayet hadis değil bir adam siyasi menfaatine uygun görmediği için şöyle söylemiştir ne öbürünü e, haklı görmemizin belgesidir o ne de bundan dolayı tenkit etmemizin belgesidir filanca mezhepsizdir filanca şöyledir e, demesi e, çok da önemli değil yani Necip Fazıl'ı bir şarj dinamosu gibi kabul edebiliriz ama direksiyon gibi yön verici kabul edemeyiz. Necip Fazıl din konusunda yön veremez. Vermemeli, müştehit değil, alim değil, bir medrese mezunu değil. Zulüm döneminde zoraki e, okuma yazma öğrenmiş, zoraki Kur'an öğrenmiş birisi. Allah'tan e, bütün mümin kullarına ve özellikle şairimize rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ederiz. Necip Fazıl'ımızı hayırla yad eder. Ondan daha güçlüleriyle bu ümmetin e, küfrün karşısında cihad edenlerinden olmayı Allah bize nasip etsin diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.